bir ensar cemaatine uğradı. Onlara peygamberle beraber namaz kıldığını ve peygamberin Kabe cihetine yöneldiğini şehadet ederek söyledi. Bu haber üzerine o cemaat namazları bozmadan Kabe tarafına yönelinceye kadar meyledip döndüler. Cabir radıyallahu an şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seferde maafine namazı devesi üstünde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 dönerek şöyle dedi. Peygamber selam verince kendisine ithalan. Ya Resulallah namaz hakkında yeniden bir şey mi geldi diye sordu. Resulallah yok neden sordun dedi. Ya Resulallah şöyle şöyle kıldırdın da ondan dediler. Bunun üzerine Resulallah hemen teşehhüt vaziyeti almak için iki bacağını kıvırdı ve kıbleye karşı yönelip iki secde ettikten sonra selam verdi yüzünü bize döndürünce de şöyle buyurdu. Bu muhakkak ki şayet namaz hakkında yeni bir şey gelmiş olsaydı onu size elbette haber verirdim. Lakin ben de sizin gibi bir beşerim. Sizin unuttuğunuz gibi ben de unuturum. Bir şey unuttuğum zaman bana hatırlatınız. İçimizden biri namazda şek edecek olursa doğruyu araştırsın. Doğrudur diye verdiği karar üzerinde namazını tamamlasın, sonra selam versin. Ondan sonra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 Namazın geri kalanını tamamlamıştır. Enes dedi ki: "Umer şöyle dedi. Ben üç şeyde Rabbime muvaffakat ettim. Ya Resulullah, İbrahim makamını namazgah edinsek dedim. Bu ben siz de İbrahim makamından bir namazgah edin." Bakara Suresi 125. ayet-i nazil oldu.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 Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazını 5 dekat kıldırdı. Sahabiler namaz arttırıldı mı dediler. Peygamber bu sorunun sebebi nedir dedi. Sahabiler 5 dekat kıldırdım. dediler. Bu cevap üzerine peygamber iki ayağını kıvırdı ve iki secde yaptı. 33. Tükürüğü mescidden el ile kazımak babı.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 Ebu Hureyri'den, o Ebu Hureyri'den işitmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi biriniz namaza dikeldiği zaman önüne tükürmesin. Çünkü artık o namaz yerinde durduğu müddetçe Allah'a münacat etmektedir. Sağ tarafına tükürmesin. Çünkü sağ tarafında hafimeleri yazan melek vardır. Muzlar kalırsa sol tarafına yahut ayağının altına tükürüp onu gömer.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 Rabbi kendisi ile kıblesi arasındadır. O halde hiçbiriniz kendi kıblesi karşısına tükürmesin. Lakin mustar kaldığında sol tarafına yahut ayağının altına tükürsün. Bunun söyledikten sonra Resulullah ridasının kenarına tutup içine tükürdü ve rıdanın bir kısmını diğer kısmı üzerine katladı ve yahut da işte böyle yapsın dedi. 40. İmamın insanlara namazı tam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 Her kim gördüyse muhakkak o maldan bir miktar verdi. Derken Abbas ona geldi ve Ya Resulallah bana da ver. Çünkü ben hem kendim için hem de akil için filye istemiştim dedi. Rasulullah ona al buyurdu. O da avuç avuç bezinin içine boşalttı. Sonra onu kaldırıp yüklenmeye davrandı. Fakat kaldıramadı. Bunun üzerine Rasulullah birine emret de onu sırtına kaldırsın dedi.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 Yemeğe davet için mi dedi? Ben tekrar evet dedim. Bunun üzerine Peygamber yanında bulunan kimselere kalkın buyurdu ve yürüdü. Ben de onların önünde yürüdüm. Mescit 44. Mescitte erkekler ve kadınlar arasında hükmetmek ve lanetleşme yaptırmak babı. Bize İbnü Cüreş haber verdi. Bana İbnü Şihab seyir İbnü Saad'tan haber verdi ki bir adam Rasulullah'a gelip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 ona da Enes'ten tahdis etti. O şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi. Ve Medine'nin en yüksek tarafına Amr İbni Alfo oğulları denilen kimselerin bulunduğu obada konak etti. Peygamber onların içinde 14 gece ikamet etti. Sonra dayıları olan Metcere oğullarına haber gönderdi. Onlar da kılıçları boyunlarında asıl olarak geldiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem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 Hayrından başka hayır yoktur. Öyleyse ensar ve muhacirlere mağfiret eyle diyordu. 49. Tavar ağlarında namaz kılmak babı. Bize şube Ebu Teyyah'dan, o da Enes'ten tahdis etti. Enes radıyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve sellem koyun ağlarında namaz kılar idi demiştir. Sonra Ravi dedi ki bu sözden sonra ben Enes'ten şöyle derken işittim. Peygamber mescit bina olunmadan evvel koyun ağlarında namaz kılardı. 50. Su yakınlarındaki deve yataklarında namaz kılmak bağlı. Nafi şöyle dedi. Ben İbni Ömer'i gördüm. O devesinin kıblesini alarak namaz kılıyordu. Ve İbni Ömer peygamberi böyle yaparken gördüm dedi. 51.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 biz içinde suretler bulunan kiliselerinize o timsallerden dolayı girmeyiz demiştir. Ve İbni Abbas kilisenin içinde namaz kılar idi. Ancak timsaller bulunan kilisede namaz kılmazdı. Bize Abdetu Hişam İbn Urbe'den, o da babasından, o da Ayşe radiyallahu anh'dan haber verdi. Ki o şöyle demiştir. Ümmü Seleme Resulullah Habeşistan arazisinde görmüş olduğu...